Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salavat getiriyorlar, rahmet indiriyorlar, onu destekliyorlar. Ey müminler siz de ona salavat söyleyin, selam verin, biat edin, onu maddi ve manevi destekleyin. Efendim hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. Ee, yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programdayız inşallah her zaman olduğu gibi. Bugün de yine e, üzerinde durduğumuz genel gece yolculuğu formatında bazı konular var inşallah. Bu konular üzerinde duracağız ki insanı ilgilendiren mevzular vardır. Birinci derecede ilgilendiren mevzular vardır. ikinci derecede, üçüncü derecede her şeyin belli bir derecesi vardır ki en birinci derecede ilgilendiren şeyler şayet iyi anlaşılır ise Üçüncü ve dördüncü ve ait belki ihtiyaç da kalmaz veya işte afak olur Yani en azından deşifre edildi birinci daire çok çok önemlidir Mühim olan temelin sağlam olmasıdır Temel sağlam olmadıktan sonra istediğiniz kadar binanın içerisini güzelleştirmeye çalışın Netice hüsranla sonuçlanabilir. Bu noktada programlarda genel olarak bizler bahsettiğimiz konular hep bizi birinci derecede tam 12 hedef noktada ilgilendiren konular. Bu konularda derinlik sağladıkça bu konular afaka da öyle bir el atmış ki atkı ipleri gibi her tarafa elini uzatmış. Fazla e, dış cephede gezmeye dışarlara açılmaya gerek bırakmıyor. iç aliminde hadiselerin bize hakikatini gösteriyor. Mesela e, genel Risale üslubunda da öyledir. E, ehli dünya tabirini misyonunu yüklenen kişileri tarif ederken onların içine girin, onların içinde bulunun yaşadıkları e, nefsani şeyleri yaşayın, onun kötülüğünü görün babında söylemiyor. Sadece onları şöyle bir uzaktan gösteriyor. Noktayı merkezi yerden şöyle uzaktan bir hallerini gösteriyor. O hal yetiyor. Arif olan anlıyor. Yani illa onun içerisine girmeye illaki oradaki tadları tatmaya gerek yok. Netice itibariyle hadiseler iç planda, enfüs planda halledilirse Avfak'taki hadiselerde kendisini açar. İnşallah bu noktada işte evrenin sistematinde parola ve şifre, Rahman ve Rahim sırrı, yine bir parola, bir şifre, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an. Bunlar en öz manada, iç manada, derinlemesine bitmeyen sırlar içerisinde incelendiği takdirde afaktaki hadiseler kendiliğinden deşifre olur. İşte bu noktada bizler bugün e, bu parola işaret noktasında yine... İkisi birbiriyle bağlantılıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Kur'an, Kur'an'la kainat, Allah'ın yaratmasıyla kainat. E, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da var. Evrenin öyle bir yapısı var ki samimi olanları yönlendirir. İstihdam ismi, istihdam etme, yönlendirme, yön buldurma ismi samimi olanlarda tecelli eder. Çok enteresan bir hadise sizlere anlatmak, aktarmak istiyorum. Bundan iki gün önce bir dinleyicimiz telefon açtı. Abi dedi, teyzem kayboldu dedi. Teyzem ee, rahatsızdı. Sizin programlarınızda duru görüden bahsediyorsunuz. İşte mekan içerisinde duru görüden bahsetmiştik geçen programlarda. Acaba benim teyzemin no, nerede olduğunu, ne yaptığını... Çünkü çok u, aciz kaldık. Polislere haber verdik, hastaneleri arıyoruz, her tarafı arıyoruz. Ama böyle bir şey var mı gerçekten? Hani bize bir yardımcı olsanız, bahsediyorsunuz hep programlarda deyince... E, tabii bu noktada birkaç tane benim güvendiğim isimler vardı. Onların telefonunu verdim ben. Onlarla görüştükten sonra... E, Allah'a çok şükür teyzesi bulundu. Tam tarif edilen yerde bulundu. Ee, arkadaşımız şöyle, tabii bunu bizzat iyi gören şahıstan ziyade e, ilham yoluyla ilham derken evrenin sistematinde bir yönlendirme vardır dedik ya. Siz doğruyu bulmak istiyorsanız ve samimiyseniz size, sizin acziyetinize binaen İhlasınıza, yoğunluğunuza binaen evren size hizmet etmek zorundadır. Nasıl ki Adem aleyhisselama tüm mahlukat secde etti, o secde bütün her şeyin onun hizmetine verilmesidir. Nasıl secde etti? Adem olan Adem'e de tüm kainat secde eder. Her şey secde eder. Hani yine mecmualarda bir yerde ifade edildiği gibi eğer insan diyor öyle latifleşirse Tüm vücuduyla görmeye başlar sırrınca demek ki insanda böyle bir yapı var ki biz de bunlardan programdan bahsediyorduk programlarda bahsediyorduk dinleyicimiz de bize böyle bir telefon açtı ben de birkaç arkadaşımıza haber saldım dedim böyle böyle bir şey var arkadaşımızın buluş metodolojisi bir tanesi direkt bizzatihi duru görü olaraktan bulunduğu yeri tarif ediyor tren raylarının garajların orası. Artı orada yalnız dikkat etsin sarhoş insanlar var hemen çabuk bulun babında. Bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in sırrı içerisinde yaş ve kuru ne varsa Kur'an-ı Kerim'de vardır muhakkak ki. Sizin geçmişte yaptığınız hadiselerden tutun gelecekte olan hadiselerin hepsine kadar yaş ve kuru ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Tabi bunu kim anlar? Bu bir anlattığımız şu anda söylediğimiz sözler bir fantazi midir, bir hayal midir yoksa hakikat midir? Bunu acaba kim anlayabilir derseniz DNA mütehassısları DNA üzerinde genler üzerinde araştırma yapan insanlar öyle ince sırlara vakıflardır ki bu maddeler yani bu konular üzerinde sizin 40 sene sonra böbreklerinizin rahatsızlanıp rahatsızlanmayacağını DNA'nıza bakaraktan görürler. Der ki şu genlerdeki rahatsızlıklardan dolayı 40 yaşında senin böbrek taş oluşma ihtimali yüksek görünüyor derler demek ki e, Arif olan, işi bilen gören, mesela 40 yıllık benim annem hakikaten e, çok enteresan bir kadındır, şöyle ki e, bir kişiyi getir mesela simasından, tavrından, hareketinden şakır şakır okusun, işte şu anda karşımda duran zatı muhterem de öyle e, bu bir yapı meselesi, hayatta tecrübe meselesi, bakışlarından Oturuşundan, kalkışından, konuşmasından, konuşma renginden tutun, tecrübelerle beden dilini okumadır bu. Beden dilini okumadır, tecrübelerle insan bunlara vakıf olabilir. hulasa bu arkadaşımız da böyle sürekli Kur'an'la haşır neşir olması, artı mana noktasında böyle hassaslaşmasıyla birden diyor. O göre olarak göreni anlatmıyorum o bizzat iyi gördü şakır şakır o normal bir olay da esas şu anda anlatacağım hadise çok hissi kabel vuku böyle yani gönle gelen ilhamların insanı nasıl yönlendirdiği ondan bahsetmek istiyoruz ve Kur'an'la bağlantılı olması noktasında önemli ve bugün zaten Kur'an Kerim'den bahsedeceğiz inşallah. Dedi birden içime gönlüme yani Kur'an-ı Kerim'e bakmam. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayete bakıyorum. İşte şu ayeti çevir. şu Böyle sürekli gönlüme geliyor ve şakır şakır o Kur'an-ı Kerim'den çıkarttım diyor. Ve tarif edilen yerde, iki şahsın da tarif etmiş olduğu yerde inşallah bu e, bayan bulunuyor. Tabi rahatsızlığı olduğu için zannedersen bazı üzücü şeyler de olmuş. Ancak sorumlu değil çünkü kendisi rahatsız. Hulasa demek ki Maddesel olarak e, nasıl ki doğru görü dediğimiz o görme Necip Fazıl'ın bahsettiği gibi gözsüz görüyorum rüyamda nasıl diye bir soru soruyor. Demek ki bu maddesel olarak varsa, e, madde alemine yansımışsa, e, madde alemine yansıyan her şey Kur'an-ı Kerim'de varsa Kur'an-ı Kerim kainat birbirinin yine açılımı, Kur'an-ı Kerim işin kanun boyutu, proje boyutu. Kainat işin fizeye yansımış boyutu. İnsan bunun ikisinin mixlenmesi, ikisinin koordine olmasıyla bunu yaşayan bir mahluk. Buyur. Bir şey diyeceksin herhalde. Evet. Hı -hı. Evet. evet. Evet Altı ay öncesinden ikinci cihan harbini makalelerinde an be an yapıyor ve bu da bir tecrübe mesela siyasiler ekonomi noktasında çok profesyonel olanlar şakır şakır der ki şu gidişattan dolayı ekonomide şöyle çökmeler olabilir şu olursa şöyle olur bu olursa böyle olur filan babında ee, insan anatomisini iyi bilen bir kişisen der böyle sürekli kambur durmaya başlarsan hep sürekli kambur durursan yani birkaç sene sonra bak e, disklerinde kaymalar olur, şöyle şöyle arızalar ve vücudunda şu hasarlar meydana gelir diye. Bu tabii bütünü gören insanların vasıflarındandır. İşte evrenin sistematiğinde DNA'nın yapısından tutun, atomun yapısına kadar bütün hepsi tüm bütün bilgiyi içerisinde barındırır. İşte bugün bahsedeceğimiz konu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de kainatın, bütün bilgisini içinde barındıran, yaş ve kuru ne varsa her şeyin içinde olduğu bir kanun kitabı. Arş-ı azamdan gelen, gayb ve şehadet alemlerine bakan, kainat kitabını Arapça formüller şeklinde bize sunan, bütün asırlara ve asırlardaki bütün gruplara ve gruplar içerisindeki bütün hadiselere hitap eden ezeli bir hutbe diyebiliriz Kur'an-ı Kerim için. Ve o e, istikablel vuku olarak arkadaşımızın Kur'an-ı Kerim'den böyle tefeyyülleri ve dahi böyle yönlendirmeleriyle beraber kendisine dedim bak yaş kuru ne var? Kur'an'da var mıymış? Varmış diyor yani. O tren garında, o garaj bölgesinde sarhoş insanların bunu nasıl çıkarttı? Bunu nasıl çıkarttı? Siz bazı şeyleri nasıl hissediyorsanız yapınız hangi noktada geliştiyse o noktada latifleşirsiniz. Bu kadar diyelim. Şimdi Kur'an üzerinde duracağız dedik bugün. Aslında kainatı anlatacağız. Kur'an'ı anlatırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatacağız. Yine Efendimiz'i anlatırken allah Teala'yı anlamaya, aktarmaya, kısacası birinci dairede olan, hususi dairede olan hadiseleri anlatacağız. Ki inşallah bunların açılmasıyla beraber herkes kendi noktasında istifade eder. Onların açılmasıyla beraber iznilla afaka ait sorular sorulmayacak. Filmin bütününü anlayan kareye ait soruları sormaz. Bir zamanlar komutanın bir tanesi varmış. Asker tüfeğe mermiyi koyuyor, mermiyi tüfeğe koyuyor. Ondan sonra bir tetiğe basıyor, tüfek patlamıyor. Komutan geliyor diyor ki evladım diyor, niçin diyor yani Mermi patlamadı. Ne gibi sebepler olabilir? dediğinde sırala bakalım bunları diyor. Asker komutanım diyor. Şu şu şu sebeplerden olabilir. Bir, mermiye barut koymadım. Tamam diyor. Başka bir şey söylemene gerek yok diyor. Mermiye barut koymadıktan sonra bitmiştir. Yani istediğin kadar çalışmaya bitmiştir. Şimdi bilen daha devamını sormaz. Başka ne oldu demez. Mermiye barut koymadım diyor. Tamam diyor başka bir şeyi sıralamana gerek yok. E demek ki mermide yani tüfeği bütün olarak bilen, merminin yapısını bilen, barutun olmadığını görünce başka şeylerle ilgilenmez. Sorunu odak noktasından yakalar. İşte bu noktada e, filmler, filmler karelerden oluşur. Hep bundan bahsediyoruz bu kanun niteliğinde bir şey olduğu için. Filmin bütününü anlamayan karelere ait çok sorular sorar. Ama filmin bütününü anlayan Tek bir kare gösterseniz bile oradaki sahnenin nereden kaynaklandığını, hangi karelerle bağlantılı olduğunu bilir. İşte bu noktada enfüs içerisinde öyle geniş bir alem vardır ki iç aleminizde aslında büyük bir alem vardır. Yani üstadın ifadesiyle zerresiniz ama kainata gevesiniz. Evet, Kur'an'dan bahsediyorduk, kitabımızdan bahsediyorduk. Yaş ve kuru ne var ise, bütün her şeyi içinde barındıran, arş-ı azamdan gelen, gayb ve şehadet yani fizik ve fizik ötesi öte alemlere bakan, kainat kitabı dediğimiz tüm bu var olan kimyasal, fiziksel bildiğimiz kanunları ve bilemediğimiz kanunları Arapçaya çeviren Bütün asırlara Ve bütün asırlardaki gruplara Ve hadiselere hitap eden Bir Ezeli hutbe Öyle Şimdi Geçenlerde bir e, Konuyu inceliyorduk Arkadaşlarımızla beraber Nöster Damus'tan bahsediyordu Arkadaşlarımız Nöster Damus'un çok e, enteresan Tespitleri var bu tespitler arasında e, özellikle geleceğe ait bazı olayları tespit etmesi var. Çok enteresan. Filanca kralın ne zaman öleceğini, hangi şekilde öleceğini, kaç yerinden bıçaklanacağını çok ilginç bunlar. Hepsini şakı şakır kitaplarında yazmış. Tabi işin hakikat noktasını, öz noktasını bilmeyenler Nostradamus'un yalan söylediğini, bir aldatıcı olduğunu aslında e, tahminden öteye bir şey yapmadığını ee, söylemişler bu konuda çok yorumlar var ancak çok ilginçtir ki keşif noktasında bu konu beni çok ıı, derinden etkiledi çünkü ciddi boyutta da ıı, hafif sallantılar çünkü bu konunun ıı, herkeste açılımı farklı yani bir insan dedim nasıl geleceği şimdi Nostradamus peygamberliğini iddia etse değil mi? O zaman şey çünkü geleceğe ait öyle bilgiler yazmış ki ve hepsi sahih yani bunlar tak tak tak tak tak çıkmış. Nasıl olabilir babında? Ve hulasa kendisiyle alakalı bütün kitaplarını aldık arkadaşlarımızla beraber inceledik. Birkaç tane ciddi boyutta tanıdığımız şahsiyet vardı. Kendisinin velayetinin olduğunu, yani peygamber soyundan geldiğini, Yahudilikten daha sonra Hristiyanlığa döndüğünü öğrendim. Ve Keşif noktada tabi rüyalarla amel edilmez ancak bu noktada peygamberliğin kırk yüzde biri, kırk da biri olan rüyaları da bütün bütün atmak yanlıştır. Ve e, Nostradamus rüyada velayet olarak yani bir veliliği var, bir dostluğu var, Allah dostluğu var. Ve çok inançlı bir insan, çok ciddi boyutta inançlı bir insan. Eğer ki benim söylediklerim diyor... E, vahiye ters ise lütfen diyor almayın babında. Artı en e, öz noktada da beni tatmin eden, beni rahatlatan şey şuydu. Ben kendisinin filmini de seyrettim İnşallah muhiddin Arabi Hazretleri'nin pek çok e, kitabı var. Özellikle bu geleceğe ait bazı bilgileri sunum noktasında. Mevlana'nın yine keza öyle bazı kitapları var. Örneklerle, teşbihlerle anlatıyor. Kendisinin özellikle muhiddin Arabi Hazretlerinin kitaplarından istifade ettiği biliniyor. Özellikle Osmanlı ile alakalı yapmış olduğu tespitler var kendisinin. Ve e, hepsi de gerçekleşiyor. Yalnız... E, Nese önce Muhiddin Arabi Hazretleri kitabında bunları ifade ediyor. Filminde de zaten son kütüphanesi yanıyor. Orada hayatında bazı kesitlerle bir film çevirmişler. Ee, ve orada esas kurtarılması gereken kitapların Muhiddin Arabi'nin kitapları olduğunu söylüyor. Muhiddin Arabi'nin kitaplarını kurtarın. Filme de bunu yansıtmışlar. Muhiddin'in kitapları, Gazal'in kitapları filan diyor. Filmde de bunları söylüyor. Hulasa Bazen insan Kur'an'a bakar, Kur'an-ı Kerim'e bakar ve e, yazılmış olan, geçmişe ve geleceğe ait yazılmış olan bazı kanun niteliğindeki şeyleri çıkarır. Tabi mutlak gayb Allah'tır. Allah bilinmez. Allah'a yaklaşım sağlanılır. Allah kuşatılmaz. Sınırlı olan, sınırsızı bilemez sırrınca. E, fizik alemine yansımış ancak... Daha henüz bizim alemimizde somutlaşmamış bazı e, hadiseleri bilebilmek, gaybı bilmek demek değildir. Yağmurun yağacağını romatizması olan bir kişi hissedebilir. Çünkü yağmura, bulutlara yağ emri verilmiştir. O emir artık fiziğe yansımıştır. Ancak gerçekleşmesi için birkaç zaman dilimi vardır. Birkaç kare sonra yani o hadise gayplıktan çıkmıştır. İbrahim Hakkı Hazretleri marifet e, ve bu konularla alakalı tabi e, konu nereden nereye gitti? Kur'an'a gitti. Aslında burada hani dedik ya gayb ve şehadet alemlerine bakıyor. Zaman ötesi alemlere bakıyor. Şimdiki zamana baktığı gibi gelecek zamana, gelecek zamana baktığı gibi geçmiş zamana, hepsine bakıyor. Ve İbrahim Hakkı Hazretleri de diyor ki Allah-u Teala bize yansıtacağı hadiseleri 100 yıl ila 300 yıl arasındaki hadiseleri bu fizik dünyasına yansıtır. Hassas olanlar 300 yıl sonraki olabilecek hadiseyi bilebilirler ve tespit edebilirler. Bu gaybı bilmek demek değildir. Çünkü o hadise gayblıktan çıkmıştır. Bir çocuğun siz DNA'sına bakaraktan az önce de ifade ettiğimiz gibi kaç sene sonra ne olacağını Tahmin edebilirsiniz DNA'daki bazı dizilimlerden hastalanıp sağlıklı hatta boyunun kaç olacağını da bilebilirsiniz. Bu gaybı bilmek demek değildir. Artık bu hadise gayblıktan çıkmıştır. Ancak bizim anlayabileceğimiz boyutta olmadığı için bizim kavrayabileceğimiz formüllerle anlatılmadığı için olay biz bilemediğimiz için ona gayb demekteyiz. Bir şeyi bilememek gayb demek değildir. Sizin bilemediğinizi bir başkasının bilmesi gaybı bilmesi demek değildir. Hassas insanların, bazı yetenekleri açılmış olan insanların ki bunların başında işte kahin dediğimiz şahıslar gelir, müneccim denilenler gelir ancak efendimiz Aleyhisselat ve selamın hadis-i şeriflerinde bütün müneccimler yalancıdır der. Çünkü din, dinin hatları bellidir, hatları kesindir. Müneccimin İbrahim Hakkı Hazretleri'nden alıntı bunların hepsi sevgili diniciler. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, müneccimin söylediği doğrudur ancak her söylediği doğru değildir diyor. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle muallakta olan bir konu ve dahi Teferruat noktasında sallantılara ve alemleri dağıtabilecek bir konu olduğu için bunu kestirip atmıştır. Risklere girmemiştir. Çünkü DNA içerisindeki küçük bir risk veya küçük bir yanlışlık Allah muhafaza çok büyük e, ileride e, bozulmalara, dejenerasyonlara sebebiyet verebilir. Bu işi kökünden kazımıştır. Ancak dediğiniz gibi az önce... E, sizin bir şeyi bilememeniz, bir başkasının bilmesi, gaybı bilmek demek değildir. Hulasa şimdi o teyzesi kaybolan veya şu şöyle olan filan böyle hadiselerde Kur'an-ı Kerim'den yola çıkaraktan böyle bir şey var ve Kur'an-ı Kerim'in bu aleme yansıması noktasında da o şahsın böyle bir görmesi var. Dediğimiz gibi gayb ve şehadet alemine bakıyor, görünen ve görünmeyen aleme bakıyor her şeyi bünyesinde barındırıyor. Şimdi tedrici gidiyoruz inşallah. Bazı şeyleri böyle pat diye söylediğimiz zaman altyapı yapılmadan çökme olur. Altyapıları yaparaktan inşallah gidiyoruz. Arş kavramından bahsedeceğiz. Arş kavramı. Arş demek tah demektir. Yani padişahın hakim olduğu devlet anlamına geliyor. Allah'ın çok değişik arşları vardır. Bütün kainatı idare eden ve idarenin tecelligahı olan büyük bir arşı vardır. Mesela insan beyninin arşı acaba neresidir? İnsan bedeninin arşı beyindir. İnsan bedeninin arşı yani idare merkezi nedir derseniz beyindir. Bedenin küçük bir arşı beyin. Toprak nedir? Hıfs ve hayat arşıdır. Neden hıfs ve hayat arşıdır? Çünkü ışık bütün her şeyi tohumların bilgisini hıfs ediyor. Artı hayatın bütün bilgisini top, ya mesela topraktan yaratılma var. Topraktan yaratılma. Toprağın içerisinde su da var. Her şey var. Bütün bu sebepler noktasında birleştirdiğimizde hidrojen, oksijen... Bütün her şeyin topraktan geldiği, toprakla suyun birbiriyle bütün olduğu Hıfsediyor bilgileri hıfsediyor. Siz vefat ediyorsunuz, sizin bütün bilgileriniz toprakta var. Toprakta bir tane DNA'nızın olması, onu uygun bir ortamda açın, o topraktan siz çıkarsınız. Tıpkı bir tohumun topraktan çıkması gibi. Topraktan diyor çıkacaklar diyor ya, ruh dediğimiz o enerji diyelim... O mana, indi ilahiden gelen o yoğunluk sizin topraktaki DNA'nıza isabet etmesiyle beraber bir anda, saniyede filmi hızlıya almış gibi insan haline geliyor. Demek ki toprak hıfs ve hayatın arşıdır. Yani tahtıdır. Işık nedir mesela? Işık ilmin arşıdır. Işık ilmin arşıdır ki... Bu meditasyon çalışmalarında olsun. Bazı e, vahiy eksenli olmaktan ziyade akıl eksenli olan, ahirete yönelik olmaktan ziyade dünyevi rahatlıklar için olan bazı metodolik çalışmalar, bazı e, metotlar, bazı çalışmalar da da ışık ilim olarak görünür. Mesela Meditasyonda size derler ki, dilerseniz çok kısaca bundan da bahsedelim, meditasyon üzerinde de duralım. Uzun zamandır çünkü e, bu konularda e, bazı programlar oldu ve sorular da var. Meditasyon demek esnek bir yaklaşımla günlük stresi, kaygıyı azaltıp, içsel bir huzur yakalama yollarından biridir. Bir metottur. Güvenli ve basit bir hadise aslında bu. Kişinin duygusal, fiziksel, zihinsel hallerini dengeliyor. Dengeleyici bir özelliği var. Doğu dünyasına aitmiş gibi görünse de, mistisizm içerikli görünse de aslında batı dünyasında da şehir yaşamında da yerini almış bir çalışmadır. Özellikle yüzyılda ee, Pittsburgh Havalimanı var sevgili dinleyiciler. Bu havalimanında çok geniş bir meditasyon salonu bulunuyor. Ve bu meditasyon ruhsal gelişim için hep kullanıla gelmiş. Tabii bunlar e, vahiy eksenli, hani dört şey, İncil'i, Zebur'u, Tevrat'ı ve Kur'an'ı indirdik. Bir de aklı indirdik diyor. Geçenlerde ilim, ve Kur'an birbiriyle çatışır mı babındaki bir sohbette hatırlarsanız ilmin de de bir açıdan hayata düzen vermesi noktasından din gibi olduğunu söylemiştik. Din de hayata düzen verir, ilim de hayata düzen verir. Ancak ilim ahiret noktasında, metafizik noktada, arketip noktada, daha öte alemler noktasında eli ulaşamadığı için eli yetişemediği için yani zaman ifadesiyle hani gözün gördüğüne elini uzattığın zaman e, mesela gözün çok ötelerde bir şeyi görüyor. Bu gözün gördüğü çok ötelerdeki şeyi siz vahiy olarak düşünün çok öte alemleri görüyor. Siz eğer ki ona elinizi uzatırsanız yetişemezsiniz. Yıldızı görüyorsunuz, elinizi uzatıyorsunuz, yetişemiyorsunuz, sınırlı. İşte bilim böyledir. Elini uzatır, ona yetişemez. Akıl böyledir. Elini uzatır, ona yetişemez. Bu noktada sınırlıdır. Ama dünya boyutunda akıl hayata bir yön verebilir mi? Akıl da topluma düzen verebilir mi? Vahiy eksenli olduktan sonra vahiy bacağını kendi iç bünyesine entegre ettikten sonra da akıl hayata bir nebze yön verir ancak sınırlı alanda verir. İnsan sadece aklını kullanaraktan bazı şeyleri yakalayabilir mi? Evet bazı şeyleri yakalayabilir. Der ki işte bu kainatın bir sahibi olabilir, vardır falan filan ama din dediğimiz vahiy görüşü ne yapıyor? Daha ötelerini, nasıl ibadet edeceğini mesela insan akıl yoluyla bulamaz. Cennetin, cehennemin, öte alemlerin nasıl olduğunu akıl yoluyla bulamaz. Bu noktada vahiy kuşatıcıdır, akıl. selamın vesselamın sünneti kuşatıcıdır, ilim hepsi. İlim de... İkisinin hep beraber gitmesinden filan bahsediyorduk ya işte meditasyon da böyle bir şey yani insanlar demişler ki ya biz nasıl huzuru yakalayabiliriz nasıl metabolizmamızı işte şakralar keşfedilmiş şakra dediğimiz o insandaki enerji santralleri keşfedilmiş ondan sonra eee Pek çok şeyler insan yapısındaki enerji yapısına ait pek çok noktayı merkezler keşfedilmiş. Bunları acaba biz nasıl dengeye getiririz diye bazı çalışmalara girmişler ki işte bunlardan bir tanesi de meditasyondur. Şimdi aslında uzun zamandan beri hep bahsetmek istediğimiz şeylerden de bir tanesiydi bu şakralar olsun meditasyon olsun. Ben onlara da bakıyorum aslında burada. Bugünkü konumuz bu değildi. Bugünkü konumuz bu değildi. Ama dediğimiz gibi bazen böyle ihtiyaca binaen diyelim biz. Şimdi meditasyonda belli tıp bilim araştırmalarında da özellikle kullanılıyor bu. Mesela Harvard tıp okullarında olsun... Çeşitli yogiler uzun süreler boyunca meditasyon yapan insanlar üzerinde araştırma yapıyorlar ve meditasyon işleminin sempatik sinir sistemi etkilerine karşı tavrını inceliyorlar ve keşfettikleri şey şu, sempatik sistem ee, kalp ritmini, solumayı, kan basıncını artırırken meditasyon sırasında Aktif hale gelen parasempatik sistem bunun tam karşılığını yapıyor, tam karşıtını yapıyor. Yani ne oluyor? Kaslarınızdaki gerginlik azalmaya başlıyor. Kan basıncı düşmeye başlıyor. Yani, yani vücudun mesela oksijene olan ihtiyacı azalmaya başlıyor. Ve beyin dalgaları yoğun beta dalgasından sakin olan alfa dalgasına doğru bir Geçiş sağlıyor ki bunlar pek çok işte ölçümlerle tespit edilmiş. Şimdi biliyorsunuz belli dalga boyları vardır. Mesela renklerle tedavide de bu renkler nedir? Belli bir dalga boyudur. Bu dalga boyundan gelen frekanslar, belli periyotta gelen o ışımalar sizin enerji yapınızda bazı şöyle düşünelim mesela. Bir duvar var duvarda gedikler var duvarda çatlaklar var harç kullanıyorsunuz harcı duvara atıyorsunuz malayla malayla herhalde onun adı işte onunla böyle boşlukları dolduruyorsunuz efendim o çatlakların içerisini çimento ile harç ile dolduruyorsunuz işte aynen bunun gibi. Bu yapıyı bilen insanlar demişler ki renklerden çıkan ışınlar sizin auranızdaki çatlakları, gedikleri dolduruyor. Ve bu sizin için ne oluyor? Bir tedavi oluyor. Şimdi bu sınırlı alanda olan bir tedavi. Yani auranızdaki, enerji yapınızdaki gerek renklerle olsun, gerek meditatif bazı çalışmalarla olsun. Mesela alfa pozisyonuna geçiyorsunuz. Çünkü böyle gözünüzü kapattığınızda mesela beynin gözünüz açıkken beynin yaymış olduğu dalgaların belli bir periyodu vardır gözünüzü kapattığınızda hafif böyle bir dalgınlık halinde beynin yaymış olduğu dalgalar vardır rüya esnasında beynin yaymış olduğu dalgalar vardır ilmi sohbet esnasında hepsinin dalga boyları birbirinden farklıdır sinirli halinizde de hepsi birbirinden farklıdır hulasa işte bu renklerden gelen olsun bazı meditatif çalışmalarla yapılan çalışmalar olsun evet sizin auranızda yani sizin enerji yapınızda bazı çatlakları bazı gedikleri örtüyor onları optimum hale yani denge seviyesine sokuyor maddesel olarak sizi tatminkar bir hale sağlıklı bir hale getiriyor ancak Sınırlı alanda, maddesel alanda. Şimdi namazın içerisinde de bir açıdan meditasyon var mıdır? Evet, namazın içerisinde de bir açıdan meditasyon vardır. Ve namaz esnasında da sizin Allahu Ekber demenizle, vücudunuzdaki bazı enerji merkezlerinin değişmesiyle, ruhani alemlerden gelen cerrahi operasyonlarla bazı maddesel olarak kan devrinizde olsun Beyninize kanın akışında olsun, abdeste keza olsun, elektriklerin atılmasında maddesel olarak sizi bir bütünleme var. Bakın buraya kadar anlattığımız şeyler, insanların keşfettikleri şeyler akıl ve ilim yoluyladır. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde zaten bunlar vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da olsun, namazda olsun bunların hepsi vardır. Ancak akıl ve ilmin ötesinde tüm bu çalışmalarda apayrı bir şey daha vardır. Meditasyon, ruhun ince latif kısımlarına dalabilecek, daldırabilecek e, hassasiyette değildir. Belli bir açıda daldırır. Ancak hani bir kıyaslama babında söylemiyoruz da bunu, sadece e, vahyin daha öte alemlere, burçlara tırmanması noktasında ifade ediyoruz. Burada anlatmaya aktarmaya çalıştığımız bu. İlmin... Yani bilimsel buluşlar çünkü laboratuvar çalışmalarıdır. Bilim görüneni inceler. Görünen üzerinde yorumlar yapar. Görünmeyenin sahasına girmez. Ancak Allah enfüste ve afakta size ayetleri gösterecektir sırrınca. Enfüste ve afakta size ayetlerini gösterecektir sırrınca. Allah öyle bilimsel buluşları... Bizlere sunmuştur ki ayetlerini öyle bir göstermiştir ki bugün kuantum fiziği olsun, bugün hologramik evren mevzu olsun, bugün astrofiziksel bazı keşifler olsun, bugün kuartlar üzerinde yapılan bazı çalışmalar olsun, bugün parapsikoloji ile ilgili bazı deneyler olsun, bilmin sınırlarını gelişletmiştir, geliştirmiştir. Vahiy tabi hepsinin bunların hepsini kapsayıcı bir özelliği var hülasa işte bu meditasyon hadisesinde olsun renklerle tedavide olsun pek çok metotlarda olsun bunların hepsi insanın e, belli deneyimlerle belli tecrübelerle elde etmiş olduğu şeylerdir uygulanılmasında acaba bir hata bir yanlış var mıdır İnsanlar insanlar Farmakoloji ilmi diyelim, bazı kimyasal ilaçlar bulmuşlar. Bu kimyasal ilaçları sizler kullanıyorsunuz, içiyorsunuz. Allah'ın ilmi noktasında insanlar bunu bulmuşlar. E böyle bir ilaç varsa bunun kullanılmasında bir sakınca var mıdır? Yoktur. Bu da Allah'ın bir ilmidir. Meditasyon yapılmasında veya renklerle tedavide veya şunda bunda bir şey var mıdır? Bu da vahyin içindedir, bu da Allah'ın ilminin içerisindedir. Ancak bir risk noktası vardır, bir risk noktası vardır. Bakış açısı noktasından, hadiselere yaklaşım noktasından eğer ki enfüs dairede vahyin ekseniyle hadiselere yaklaşmaz isek, bu tür konularda çok büyük gedikler açılabilir, çok büyük tehlikelerle karşılaşılabilir. Mesela hiçbir şekilde fizik aleminde bir araştırma yapıyorsunuz. Ee, sizin imtihanınız nasıl diyelim? Belli bir sınırda. Belli sınırda derken e, yani meditasyonda olsun bu tür bazı duyu ötesi latifeleri açma çalışmalarında olsun eğer ki vahiy eksenli gidilmezse oranın imtihanının çok çok daha zor olduğunu belirtmek isteriz. Ne açıdan? Bir zamanlar şu kitabı, bu konulara ilgisi olan insanlar için varlığın metafizik boyutu, Fetullah Gülen'in iki ciltlik bir kitabı, bu konuda gerçekten çok bu, bu, ehemmiyetli eserlerden bir tanesi bence. Birinci derecede okuma okunması eğer sizin parapsikolojiye metafiziğe ilginiz varsa birinci derecede okumanız gereken kitap bence Fetullah Gülen hoca Efendi'nin varlığın metafizik boyutları Ahmet Kayan'den bahsediyor orada bir zamanlar diyor Hinduların işte yogilerin e, çalışmalarıyla bazı çalışmalarda bulunuyor ancak daha sonradan işte Allah muhafaza peygamberliğini ilan etmeye kadar gidiyor. Ha, bu noktada o yolun yani bu tür duyu ötesi çalışmaların imtihanı güçtür. Şah-ı Geylani'de olsun, Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nde olsun, yine bazı yücelerde olsun, her yücede olacak diye bir şart yok. O zatlarda bu duyu ötesi latifeler açılmıştır ve bir zamanlar anlatırlar Şah-ı Geylani'nin yanına e, bir yerden ses geliyor ey Geylani artık. Senin namaza ihtiyacın kalmadı. Sen öyle bir hale geldin ki ibadetleri yapmana gerek yok deyince hemen estağfurullah çekiyor ve Eûzü Besmele çekiyor. Peki diyor şeytan yani şeytan olduğunu biliyor ve onu kovuyor. Daha sonradan şeytan dediğimiz o setri diyelim o varlık o mahlukat kendisinin yanına geliyor diyor ki nereden anladım bunu deyince Şah Abdülkadir Geylani Hazretleri Şeytana şöyle diyor, sen bir diyor, şuradan anladım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kadar deruni olmasına rağmen ona böyle bir şey gelmedi. Ben kimim diyor. Allah ona böyle bir şey söylemedi, ben kimim? İkinci olarak da eğer sen Allah olsaydın sesin her taraftan gelirdi. Bütün zerrelerden çıkardı, her taraftan duyulurdu. Çünkü o mekandan münezzehtir, her yerdedir. Ancak senin sesin tek bir bölgeden geldi deyip vahiy eksenli bir tespit yapıp sonucu koyuyor. İşte elinde vahiy ekseni olmayan, elinde Kur'an olmayan, semavi rafineri merkezi olmayanlar için bu tür çalışmalar neticesi sadece ve sadece toslamadan, sadece ve sadece Şeytan ve setri güçlerin aldatmasından öteye gidemez ki bu konularda derinleşen vahiy eksenli olmayan insanların daha sonradan tamam biz bütün dinleri kabul ediyoruz ancak Kur'an-ı Kerim de o zamana has bir şeydi şu anda başka kitaplar geldi siz bilmiyorsunuz bunları başka peygamberler geldi siz bunları bilmiyorsunuz şeklinde değişik açıklamaları ve değişik yorumları var bu noktada risklidir ancak bir ayak Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette olduktan sonra diğer bacak nerede olursa olsun şaşmaz. Yeryüzü bir mescittir, ilim nerede olursa olsun alın. İlim müminin yitik malıdır, kaybolmuş malıdır. Korkmayın, dalın. Allah'ındır bütün her şey. Ancak Kur'an ve sünnet rafineri çok çok önemli. Hususiyle bu noktalarda ilgilenenler var ise sürekli söylüyoruz. Çok şey okumaktan ziyade belli şeyleri sürekli okumak, o şeyler üzerinde yoğunlaşmak noktasında söylüyoruz. Risalelerde 15. söz olsun, 29. söz olsun. Bu yani benim kendi şahsi görüşüm. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bazı spiritualistlerle bizim istişarelerimiz var. Bu parapsikoloji konularında ilgilenenler var. Onlar da kendilerine göre bazı tahminlerde bulunuyorlar. Bir açıdan doğrudur belki Önümüzdeki dönemlerde bu konulara ki bu dönemde de çok çok fazlasıyla ilgiler var. Ve çok enteresan yorumlamalar var. Bizlerin bu noktada bilgilenmesi ve Allah'ın bu ilmini de deşifre etme noktasında ve belki Süleyman Aleyhisselam'ın o kıssaları gerçekleşecek. Allah enfüste ve afakta ayetlerini size gösterecek. Geçenlerde arkadaşlarımızla sohbet ederken şu cep telefonlarının icadı bile bak insan çok ötede olan birisiyle haberleşmek istiyor. Demek ki insanda bu duygu var. Demek ki bu telepati duygusu var ki bunu cep telefonu olarak yansıtmış. Bu olmasaydı çıkmazdı. da bu tür duyguların hepsi, bu tür latifelerin hepsi var. Mühim olan bunların hepsini istikamet noktasında açmaktır. Vahiy eksenli açmaktır, Kur'an eksenli açmaktır inşallah. Şimdi dilerseniz güzel bir müzik eseri arası verelim. O eserden sonra zaten bir 25 dakikamız falan kaldı. Ondan sonra programımıza da yavaş yavaş son veririz. Güzel bir müzik eserinden sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ee, şimdi bu konulara girmişken sizlerden de bu konularla alakalı çok mailler geliyor. Ee, bazı sorular oluyor özellikle programdan sonra. Bu konulara baya bir merak var. İşte latifelerin açılmasıyla beraber eskiden ihtiyaçlar dörtte şimdi dört bine çıktı. Hususıyla artık madde yetmiyor insanlar hep öte alemler öte sırlar gizemler farklı şeyler. Bu merak ilmin anahtarıdır sırrınca Cenab-ı Mevla da onlar gayba iman ederler diyor ya bu noktada hassas olan insanların tabi ki e, bu konulara meraklı olması gayet normal. Cennet, cehennem mevzu, ondan sonra öte alemler, melekler mesela, ruhaniler dedi mi? insanların böyle hangi latifeleri gıdıklanıyor? Böyle hep, mesela geçenlerde bir arkadaşımız var. Birisi e, bir mail gönderiyor kendisine yalnız e, <gülüyor> Bu da enteresan bir şey çok. İnsan hep şunu istiyor. Ya bir yerlerden birileri böyle farklı birileri e, şu Fardipi Sinha'yı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Fardipi Sinha'yı okursanız bilge yanılarından çıkan o kitabı okursanız o kitabın üzerindeki resme de iyi bir bakın. O resme de iyi bir bakın. Galaktik ırkın. Ee, tipik e, şeyi vardır orada. Bir yansıması vardır. hulasa işte orada e, arkadaşımız diyor ki ya böyle birileri gelse de farklı gezegenlerden, farklı yerlerden uzaylılar falan filan böyle değişik hep e, birileri beni eğitse. Halbuki belki en yakınında eğiticiler de o yine böyle öteleri istiyor. Farklı bir şeyler istiyor. E tabi bu insanlarda duyguların, latifelerin çeşitli noktalarda açılması Mesela bir materyalist bir dindara bunu anlattığınızda hadi canım der yani işte kainattaki ayetler yetiyor yetmiyor mu sanki? Bak bir toprağın içerisinde tohum nasıl çıkıyor yetişiyor daha ne ötesini araştırıyorsun? Tamam melekler öbür tarafı şu şöyle böyle falan filan kestirip atabilir. Halbuki herkese saygı göstermek lazım. Çünkü aslında saygı gösterdiğiniz şey sizin Allah'ın ayetleridir. Hani diyor ya bir sözde bizim devralemin e, ekibinin fix sözüdür bu evreni ve onun sırlarını getirenleri selamlıyoruz. Sevgiyle, saygıyla ve hayranlıkla diyor. Şimdi şu, e, buyur Hasan gel de söyleyeceğini söyle. Şu Renklerle tedavi kemoterapi adıyla bilinen renk tedavisi üzerinde birazcık durmak istiyoruz bugün. En azından e, çok eskiden beri uygulanan bir metot bu sevgili dinleyiciler. Mısır'da olsun, Çin'de olsun, Hindistan'da olsun bu tedavi yöntemi İnsanda bazı renklere ait merkezler olduğu noktasından, olduğu teorisinden yola çıkarak yapılıyor bu. Şimdi renk dediğimiz şey nedir acaba? Renk dediğimiz şey belli dalga boyunda olan titreşimler. Atıyorum, örnek veriyorum. Kırmızı rengin dalga boyu titreşimi 25. 26 olduğunda o dalga boyu siz mavi olarak görürsünüz onu budur yani olay Ve aslında orada renk diye bir şey yok orada olan şey sadece o dalga boyu arasındaki titreşimdir siz titreşimi görüyorsunuz yani oradaki enerjiyi elektriksel sinyali görüyorsunuz elektriksel sinyal görülüyor o elektriksel sinyal 25'te kırmızı olarak size görünürken 26'da mavi olarak görünüyor 27'de Sarı olarak görünüyor örnek babında anlatıyorum bunları İşte vücudunda belli yerlerinde farklı renklerde değil de farklı dalga boylarında titreşimler var bu dalga boyunun farklılığından kaynaklanan titreşimler renk olarak görünüyor mesela insan kötü duygular yaydığında etrafında diyor ki senin rengin değişti en basitinden bizde nasıl ifade ediyoruz ya birazcık nurlanmışsın diyoruz. Birazcık kararmışsın diyoruz. Değil mi? En basitinden bize yansıyan siyah beyaz noktadaki görüntüler bu. Ubudiyetini yapan ıı, takva noktasında hassasiyet gösteren bir insanın ten rengi beyazlaşır. Bu nuraniyet demek değildir yalnız. Beyazlaşır demek nuraniyet demek değildir. Bunu ifade edelim. Birinin beyaz olması nurani olduğunun değildir. Nuraniyet orantılardır. Bütünlüktür. Nuraniyette e, oradan aldığınız müspet enerji vardır. Yoksa renkle alakası yoktur bunu. Siyah bir insanın aurası beyaz görünebilir yani bu noktada. Zenci bir insanın. Veya bembeyaz bir insanın aurası siyah olarak görünebilir. Siz onu e, belki yapısal olarak göremeyebilirsiniz ama bunu gören bunun üzerinde ciddi boyutta çalışma yapan insanlar vardır. Mesela özellikle ökültizm denilen veya İslam dininde tasavvuf bazı tasavvufi batıni ezoterik ilimler noktasında mesela o yüceler yani o şeyhlerin gördükleri sizin o enerji yapınızı görüyorlar ve size ona göre çalışmalar veriyorlar. Ona göre bazı kelime tekrarlarını veriyorlar. Onlar sizin neye ihtiyacınız olduğunu, yapınızın hangi çalışmaya, hangi kelimeyi tekrara, hangi kelimeyi tekrar etmeyle beyninizdeki hangi yapının açılacağını bildiği için ona göre kelimeleri size şifreler halinde veriyor. Ondan bir söz vardır ya hani şeyhi olmayanın şeyhi filan gibi. Çünkü belli bir çalışma esnasında eğer ki sizin bir öğreticiniz yok ise, Belli bir çalışma esnasında sizin başınızda bir önder yok ise şifreleri, telefon numaralarını karıştırırsınız. Yanlış santrallere girersiniz. Spiritüalistler çıkış noktasından doğrudur. Ancak yanlış telefon numaralarını çevirdiği için ayeti kerimenin bir ifadesi vardır. Şeytan onların dostudur ve onlara vahyeder diyor. Resmen şeytan insana vahyedebiliyor. Bu noktada... Demek ki auraların rengi var. Bu renkler dediğimiz hadise de belli dalga boylarının titreşimleri. İşte bu dalga boylarında olması gereken optimum seviye nedir? Örnek babında söylüyorum. Beyin noktasında yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın başındaki o haleyi düşünün. O halenin olduğu bölgedeki enerji frekansının normalde 28 olması gerek. Optimum olarak nasıl insanda e, vücut sıcaklığı 36.5 derecedir, efendim. pH oranı şudur. E, gözündeki veya midesindeki asit oranı şudur. Normal şartlar altında aynen onun gibi de enerji yapısında da o baş kısmındaki dalga boyunun 26, işte 28 olması lazım. 28 mor renk olarak görünür. Eğer ki 28 değil 29 veya 27 ise orada bazı demek ki hasarlar var, bazı bozulmalar var. Peki oraya ne gerekir? Mor rengin takviyeye ihtiyacı vardır demek ki. O zaman siz mor rengin dalga boyundaki bir odada yani kemoterapi dediğimiz o renklerle tedavi dediğimiz o renklerden çıkan Dalga boylarının orayı takviye etmesi lazım tıpkı bir duvarı düşünün duvarda çatlaklar var yedikler var harç ile oraları kapatıyorsunuz aynen bunun gibi enerjiler ile eksik kalan auranın veya o şakra dediğimiz enerji santrallerindeki yerlerin frekansını takviye ediyorsunuz optimum seviyeye getiriyorsunuz bir kişinin kan şekeri düşmüştür. Nasıl ona dışarıdan şeker takviyesi yapıyorsunuz? Aynen onun gibi enerji seviyesi düşmüştür. Ona renklerin yaymış olduğu enerjilerle takviye yapıyorsunuz. İşin özü özeti, temel noktada hakikat noktasında bütünsel noktada filmin bütünü budur bir Allah'ın izniyle budur. İşte o yüceler. insanlarda böyle eksiklikleri böyle gedikleri görüyorlar, yarılmaları çatlakları görüyorlar, ona göre bazı çalışmalar veriyorlar çünkü bunlar bizim ruhsal irtibatlarımızı yani nedir mesela benim zaman ifade ettiği 29. sözde işte insanın üç yapısından bir ruh yapısından bir aurasından bahsediyor. Yani Bedeni misalden bahsediyor bir de bedeninden bahsediyor. Beden ile ruh arasındaki irtibatı sağlayan şey nedir? Bedeni misaldir. Yani bedeni misal dediğimiz şey ruhun bir kılıfı gibidir. Hz. İsa aleyhisselamın gökte bedeni misal ile bulunması gibi. Ruhanilerin bedeni misal ile bu aleme temessül etmesi gibi, yansıması gibi. Bunların da çok çeşitli temessül ve yansımaları vardır. Bunlarla alakalı çok şeyler programlar esnasında anlattık. Bazı arkadaşlarımızın başından geçen tecrübeler vardı onları anlattık. Ve ileride çıkacak olan inşallah bir kasetiniz var. Bir değil iki tane kaset var inşallah. Ee, yaşanmış esrarengiz olaylar. Özellikle bu konulardan bahsediyoruz. Son sekerat anları olsun. Acizliğe binaen insana gönderilen yardımlar olsun. Yani bu tür manaya yönelik hadiseler. Çünkü hakikaten gecenin bu vaktinde de herhalde size e, sineklerden, böceklerden bahsedemeyiz yani. Veya işte bu kadar maddiyata yönelik olunulan bir yerde e, bunlardan ziyade bunlardan da bahsettik. Bunlar bizi belli bir seviyeye getirdi. Belli bir basamağa getirdi hepimizi. Tedrici gidiyoruz. Şimdi programı yani bir meyve gibi. Hulasa netice nedir meyve? Meyve yemek içindir. Bu zamana kadar işte besledik, şu yaptık, bu yaptık, hep beraber bir meyve alıyoruz, neticeyi alıyoruz. Olay nedir? Olay enfüstür, olay içtir. Bütün her şey içsel manadadır, özdedir. Tasavvufi noktada, ruhani noktada hikmetler bile aşka akmak içindir. Hikmetler bile İşin hikmetleri bile, o hayret makamı bile hayran olmak içindir. Onun aşkı içindir, aşk içindir, muhabbet içindir. Ancak tabii bütün bütün şeyleri, işin e, maddesel boyutunu terk ettiğimiz yok. Böyle bir şey yok. Ancak hassasiyet noktasında, belki ihtiyaca binaen bu konulardan bahsediyoruz inşallah. Şimdi renklerle tedavinin temel noktada bunların e, bu e, şekillerini anlattıktan sonra mesela mavi renk. Üzerinde duralım dilerseniz. Ee, dedik ki kemoterapidir bu. Renk tedavisidir bu. Renk titreşim mesela şöyle bir şey var. Bu çok enteresan. Organik veya psikolojik nedenlerden dolayı insanlardaki bu şakralardaki dalgalanmalar. Şakra'daki dalga boyları görevini yapamaz duruma gelince bazı rahatsızlıklar görünüyor sevgili dinleyiciler insanlarda. Bazı hastalıklar olmaya başlıyor. Şimdi şakra adı verilen bu merkezleri belli organlar yönetiyor değil mi? Bu organların yaymış olduğu bir elektriksel enerji var. İşte bu enerjide bir düşüş olduğu zaman o bu organda rahatsızlıklar olmaya başlıyor. Bakınız, şakralar işin mana boyutunu temsil ediyor. Organın Organ ise neyi temsil ediyor? Maddesel boyutunu temsil ediyor. Dünya mescittir. Ak ne diyor? Yeryüzü mescittir. Yeryüzü maddesini temsil ediyor, mescit manasını temsil ediyor. O madde üzerinde bir mana var. Şimdi diyelim ki insanın bedeninin arşı dedik. Tahtı neresidir dedik? Beyindir dedik. Bütün idare merkezi neresidir dedik? Beyindir dedik. İşte beyin Üst şakra en baştaki şakra mesela üçüncü göz şakrası ne dedik oraya da ön serebyum yani insanın ön beyi, beyni ön lobunun o organın yaymış olduğu enerji üçüncü göz olarak temsil ediliyor üçüncü göz olarak çıkıyor. Ayette ne diyor mesela onun diyor alnından tutup denetlemediği hiçbir canlı yoktur bütün canlıların alnından tutup denetler. O günahkar olan alnından diyor Ebu Cehil için söylüyor bunu. Onun diyor o alnından tutarız. O günahkar alnından ve onun alnından denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Demek ki alın denetleme merkezi. Yani görme nasıl ki anlamayı temsil ediyor. Aynen onun gibi o ön alın bölgesi de, üçüncü göz de mana noktasında. Mesela tasavvufta da anlatılır ya işte senin... Önderinin iki kaşının arasından çıkan bir ışının diyor, hayal et. Onun senin kalbine geldiğini ve kalbindeki bütün kirleri, pasları yıkadığını hayal ediyorsun mesela. O yüce ruhaniyattan çıkan, onun o ön alın bölgesinden çıkan nuraniyetin bunlar hep e, çok İslamiyet'ten önce de dinden ee, önce de özellikle hermetizm konusunda bahsetmiştik. İdris aleyhisselamın öğretilerinde bahsetmiştik. Biliyorsunuz İdris aleyhisselama yıldızların ilmi ilmin ucum verilmiş. Mısır özellikle bu ökültizm ilimlerinde e, o zamanlarda işte Osiris rahipleri var. Onlar bu konularla çok ilgileniyor. Bu konular üzerinde çok araştırma yapmışlar. Hulasa o zamandan bu zamana gelen ...pek çok metotlar ve işte kalp nedir? Kalp şakrasını temsil ediyor. Onun rengi nedir? Yeşildir mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ya yani yeşile bakın stresi alır. Müminin manevi noktadaki stresini yeşil alıyor. Çünkü yeşilden çıkan öyle bir enerji var ki sizin kalbinizi rahatlandırıyor, ferahlandırıyor. Kalbi sadece sevgili dinleyiciler kan pompalayan bir organ olarak algılamayın. Cenab-ı Mevla oraya kendi mührünü basmıştır. Allah ismi kalpte yazılıdır. Eğer ki o organ öyle önemli bir organ olmasaydı... ...oraya Allah lafzı ki her yerde yazıyordur da bariz olarak yazılmış. Demek ki kalpte kalp ötesi, madde ötesi bazı şeyler var. Şu dili konuşturan, şu et dediğimiz dili konuşturan... ...beyin dediğimiz, et parçasını löpür löpür oynayan... ...yaydığınızda 20 metrekarelik bir alanı kaplayan... O eti düşündüren kalbi de gayb alemine açar. Üstadın ifadesiyle kalpte iki tane noktayı merkeziye var. Bir tanesi Latife-i Rabbaniye, diğer lümme Şeytaniye. O lümme Şeytaniye de bir frekanstır. Orada bulunan bir noktayı merkezdir. Şeytan diyor oradan üfürür vesresey diyor. Üfürülen şey nedir acaba? Nasıl bir dalga boyundan gelen bir enerji veya Latife-i Rabbaniye dediğimiz noktada gelen ilhamlar? Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin yarılması, cerrahi bir operasyon geçirmesi ve kalbindeki o siyahlığın alınması acaba bunlar nedir? Hep bunların hepsi inşallah bütün noktada, hakikat noktasında üzerinde ciddi boyutta düşünülmesi gereken şeyler. Şimdi bazı şeyleri böyle özellikle dini literatürdeki kelimelerle anlatıyoruz ki bizim çünkü genel dinleyicimizin e, yapısı hemen sorar der. Ben de aynı şekilde sorarım dinde bunun yeri nedir diye. Çünkü insanların kendi düşüncelerine göre bazı referans noktaları vardır. Ha bunların bu noktada yani bakınız dikkat ederseniz Kur'an rafinerisinden geçiriyoruz. Kafadan böyle hayali, atmasyon bir şeyler yok. Hepsi bunların bu ilmin içerisinde. Ama bilmeyen bir insan ne yapabilir? İki gün sonra bizi eleştirebilir. Diyebilir. Ancak o insan bilmediğine düşmandır. İnsan bilmediği şeye düşmandır. O noktada şu anlatacağımız hadiseler de temel yapı oluştuktan sonra Allah'ın izniyle hikmet noktasında, hakikat noktasında bizlere açılım sağlar inşallah. İşte bu ...idare merkezleri var dedik... ...ve bu merkezler... ...görev yapamaz duruma geliyor... ...organik veya psikolojik sebeplerden dolayı... ...oraların... ...frekansları azalmaya başlıyor... ...mesela geçenlerde bir... ...diyelim ki size birisi bağırdı... ...sizi... ...işte rencide edici bir davranışta bulundu... ...ne olur eliniz ayağınız birden ...birdenbire eliniz ayağınız titremeye başlar... ...kendinizi yorgun hissedersiniz falan filan... ...ne oluyor enerjiniz pat... ...e o anda renginiz de değişiyor... İşte kemoterapide yapılan durum hastaya akseden bu şakranın rengiyle ilgili tedavidir. Ayrıca bu merkezin uyum hali içerisinde renk, besinlerle de takviyesi mümkündür. Besinlerle de takviyesi mümkündür. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soğan yenilmesini tavsiye etmiştir. Ancak kendisi soğan yememiştir. Değil mi? soğan yememiştir kendisi neden dediklerinde işte vahyin yani o kokusunun melekleri birazcık biliyorsunuz bu hadisenin detaylarını e, aktarmak istemiyoruz burada meleklerle alakalı bir münasebetten dolayı soğan yemiyor mesela sigara kokusu keza öyle bazı kirih pis kokular diyelimiz bunlara pis derken yani hoş olmayan kokular ağır olan kokular Hani diyor ya bana güzel koku sevdirildi. Acaba o koku, o koku dediğimiz şey nedir? O da bir frekansdır. O da bir dalga boyudur. O da bir enerjidir. Acaba o dedik ya az önce bunlar renklerle takviye edildiği gibi aksak olan bölgeler. Vücudumuzdaki şakralarda, enerji merkezlerinde eksik olan dalga boyundaki yerler bir neyle tedavi ediliyor? Renklerle takviye ediliyor. Neden? Çünkü renklerden çıkan frekanslar var. İki, besinlerden gelen frekanslar var. Frekans derken en yani enerjiler var. Besinlerin sizin vücudunuzda hormonları etkilemesi var. Vücut yapınız ne kadar optimum seviyedeyse duyu ötesi algılarınız o kadar açılır. Neyse yapısı yani. Hulasa e, işte besinlerle de takviye ediliyor. Ancak biz esas bugün renklerden bahsedeceğiz. Bazen bu renk merkeziyle metallerin Taşınması da önemli. Metaller de insan üzerinde etkili. Taşlar da insan üzerinde etkili. Neden etkili? Çünkü insan topraktan oluşmuştur. Değil mi? Topraktan gelmiştir. Düşünün ki bir toprakta siz bitki yetiştiriyorsunuz. O bitki kirli toprak var. Humuslu toprak var. Organik toprak. Şey toprak. Kirli humuslu. Başka var mı? Neydi? Bir şey daha vardı. Kireçli toprak mıydı? Ha öyle bir şeydi herhalde. İşte kireçli toprak var. Şimdi kirli toprak, humuslu toprak en verimlisi değil mi? killiğinin biraz daha e, yapısı düşük. Humuslu toprakta yetiştirmiş olduğunuz domates ile kireçli toprakta yetiştirmiş olduğunuz domates arasında farklar vardır. Aynen onun gibi. Yani killi toprağa birazcık fazla gübre attığınızda daha verim alırsınız. Daha çok verim alırsınız. Şey nedir? Gübre nedir? Azottur. Enerjidir. Nitrojen yani nitrojen. İşte o nitrojen... Ne yapıyor? Toprağa girdiği zaman o domatesin yapısına sirayet ediyor. Sizin de yapınızda diyelim ki topraktan oluşmuşsunuz. Öyle haller yaşamışsınız ki öyle dengesiz beslenmeler olmuş, radyo dalgalarından çıkan enerjilerden tutun atlattığınız pek çok hadiselere kadar bir zamanlar hummuslu toprak iken siz, yani beden yapınız hummuslu toprak iken, hakikatlerin yeşerebileceği bir toprak iken Çektiğiniz çilelerle, sıkıntılarla, depresyonlarla, streslerle siz kirli toprak durumuna geçmişsiniz. Negatifler üzerinizde artmış. Peki bu negatifleri acaba biz nasıl bir gübre kullanaraktan? Bu da Allah'ın bir ilmidir. Bu da Allah'ın kaderi içerisindedir. Bu da bütün yaş ve kuru ne varsa her şey Kur'an'da vardır. Killi toprağa nasıl hummuslu toprak yapabiliriz diye bazı çalışmalara girersiniz. Ya birazcık beslenmeme dikkat edeyim. İşte gıcıklandığım insanların, hoşlanmadığım insanların yanından uzak durayım. Efendim, işte şu taşın nitrojen yapısı yüksek, şunun şöyle özelliği var falan filan gibi. Bunları üzerimde taşırsam acaba ben killiyken nasıl o killi toprağa gübreyi verdiğinizde değeri artıyor? Acaba bunları takviye unsur alaraktan humuslu hale gelebilir miyim? Vücudumu denge seviyesini optimum seviyeye getirebilir miyim? İşte bunun metodolojileri içerisinde. Kemoterapi dediğiniz renklerle tedavi var. Bir, metallerin taşınması ile alakalı. Mesela akiklerin diyor. Akik taşından bahsediyor. Değil mi? Akik taşından bahsediyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gümüş mesela. Ee, şunu şunu yapmayın diyor mesela. Şu diyor şunu ipek giymeyin diyor mesela. Acaba ipeğin insan metabolizmasında ne gibi bir özelliği var? Hangi hormonları açığa çıkarıyor? Östrojen hormonu, kadınsı hormonları. Altın acaba fazlası altının belli bir ölçüden sonrası acaba ne gibi bir etkisi var insan üzerinde? Mesela şu besinleri diyor ben sevmem diyor ama yemeği tavsiye ediyor filan. Ne gibi şeyler var? Bunlar hep mühim olan Allah çokça temizlenenleri sever diyor ya. Bu ayetin binler açılımından belki bir tanesi de Vücut enerjisi temiz olanları da Allah sever, maddesi temiz olanları da Allah sever, güzel kokanları da Allah sever, temiz ortamda bulunanları da Allah sever, temiz beslenenleri de Allah sever. Allah'ın sevmesi ne demektir? Yani siz öyle bir toprak olun ki hakikati size attığımda, o tohumu size attığımda onlar sizde yeşersin. Yoksa bu hakikatleri anlayamazsınız, kavrayamazsınız. İnsan olmalısınız ki önce sırlar size gelsin. Siz bir zamanlar bitkiseldiniz, bir zaman hayvan, bir zaman insansınız şu anda. Ancak sırların açılabilmesi için insaniyet noktanızı geliştirmeniz lazım. İşte bu noktada size peygamberleri gönderdim, kitabı gönderdim. Humuslu toprak haline gelin ki attığım hakikat tohumları hakikat manada sizlere, sizlerde yeşersin babında. Bu renklerle terapi dedik ama yetişemedik. O da var. Yetişemedik. Temel olarak bazı şeyleri anlattık. Aslında bunların ee, şeylerini bilgilerini sizler çok çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz. Hadi senin özü özeti bunlar değildir temel noktada. Olayı olta noktasında yakalamak lazım. Balıktan ziyade oltayı yakalamak lazım. Ha bu konulara açılım noktasında size bir olta söyleyeyim. Oltayı söyleyeyim size. Bir, 29. sözü kanun noktasında, hakikat noktasında çok ciddi manada mütalaa etmeyle beraber. Artı sondaki o ayeti kerimelerin içine nüfuzla beraber. Mesela şu, şunları şunları oku diyor. Şu surlu surenin içerisine gir. Bak bakayım diyor. ''Şunlar sana ne diyor?'' diyor. ''Hakikat sana nasıl konuşuyor?'' diyor. ''Şu mahlukat, şu rehber varlık sana ne gibi impulslar ne gibi e, neler gönderiyor?'' diyor. 15. sözde kozmografyadan bahsediyor. Bak üstat kozmografyadan bahsediyor. Bugün biz kozmik bilinç dediğimizde Ahmet Maranki yapmış olduğumuz programlarda belki kimileri bazı bu konularda da eleştiriler oldu. İşte ya diyor kozmik bilinç filan bunlar. Bak üstat kozmolojiden bak kozmozdan bahsetmiş yani. Ey kozmolojinin meseleleriyle zihni darlaşan demiş. Gel bunun hakikatini Kur'an'dan gör demiş. Kozmografya üzerinde durmuş 15. sözde. İlahir sözlerin genel manada hepsi hakikat noktasında size kanunları veriyor. Size öyle bir ruh veriyor ki siz o ruhu alın kendi bünyenizde yorun ve kendi istidadınız noktasında bir açılım sağlayın. Biz insanları kavim kavim yarattık ki tanışasın, tanışsınlar diye. Kaynaşsınlar diye yoksa birbirlerinin kafasını gözünü kırsınlar diye değil. Hakikatler kiminin dünyasında öyle yansır, kiminin dünyasında böyle yansır. Birbirlerini eleştirsinler, birbirinin başına taş atsınlar diye değil. Allah çeşitliliği seviyor. Zıtlıkların çok olmasını, zıtlıklar içerisinde kemalat vardır. Bir bahçenin içerisinde tek bir çiçek olsa ne olur? Allah'ı sınırlamamak lazım. Çok çeşitli çiçekler vardır. Ancak bütün çiçeklerin hepsi, öz manada aynı hedeftedir. Aynı noktaya gider. içsel manada inşallah. Evet programımıza son veriyoruz. İnşallah yarın bakalım. Bugün aslında Kur'an-ı Kerim'den bahsedecektik. Yaş kuru ne varsa onda var. İşte bu da yine Kur'an-ı Kerim içerisinde. Kur'an'dan bahsettik desek yanlış mı söylemiş oluruz? Allah'ın izniyle yanlış söylememiş oluruz. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek yani saat 12'de buluşuncaya dek ve son olarak mail adresimizi de verelim sizlere kaktas kaktas25@yahoo.com Bu arada güzeldi bir tevafuk. Bu hafta cumartesi günü sevgili dinleyiciler Doğan Mirzoğlu gelecek inşallah. Bu metafizik konularında sohbetler olacak kendilerinin. Cumartesi günü saat 14'te Fatih'te Tuna kitabevinde inşallah sizlerle buluşuruz.